Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygın'ın. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. İyi akşamlar. Ben Ahmet Görsev. İyi akşamlar. Ben Atilla Aygin'in. Ben de Kerim Sabıncı oldum. Boğaziçi İşletme Bölümü mezunu bir dünya şampiyonu ağırlıyoruz bu akşam.

1959 yılında kurulan Kaptan Kusto tarafından Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu SIMAS'ın Sualtı Görüntüleme Komisyonu başkanlığını yapıyor şu anda Kerim Sabuncuoğlu. 2011, 2012'de Türkiye şampiyonu olmuş kendisi. 2011'de Dünya şampiyonasında bir gümüş madalya kazanmış. 2013 Avrupa Sualtı Görüntüleme Şampiyonasında altın madalya

2017'de Simas'ın dünya başkanlığı görevine getirilmiş ve şu anda hala devam ediyor. Kerim Sabuncuoğlu'nun sualtı dünyasına kazandırmış olduğu beş adet kitabı var. Ee, her parmağında bir hüner var. Kendisi aynı zamanda yakın arkadaşım. Ee, davetimizi kabul etti geldi radyomuza. Onunla bu akşam bir program yapacağız. Çok teşekkürler tekrar. Ben de onları oldum. Teşekkür ederim çağırdınız. Aa, Kerim Sabuncuoğlu'nun e, 2011...

Ve 2012'de bir Türkiye şampiyonluğu var dalış konusunda. Biraz bununla ilgili kendisinden bilgi alacağız. Şimdi bir değil iki, hem 2011 hem 2012 peş 5 ikisinde iki kere şampiyon oldum. Evet. Ve beş kategoride yarışıp beşinde de altın madalya alıp işi zirvedeyken bıraktım. Yani artık yarışmıyorum ee, ancak dünya

su altında bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendi çapımda. 2011-2012 Türkiye şampiyonlukları arasında bir dünya şampiyonuna Türk Milli Takımın elemanı olarak katıldım. Orada bir dünya ikinciliğimiz var. Türk takımı olarak dünya şampiyonu olduk. Daha sonra Avrupa şampiyonasına katıldım. Zimas'ın. Avrupa şampiyonasında da bir altın madalyam var. Orada da Avrupa şampiyonu olduk.

Bir tane Küba'da çok iyi geçmeyen bir yarışmamız var. Sonra dediğim gibi Türkiye yarışmalarını bitirip bayrağımızı bir sonra gelenlere teslim sonraki ettik. Gelene, teslim sonraki al. ekiplere teslim ettik. Şimdi keyif içinde alıyorum artık. İyi onlar da güzel neticeler alıyor. Arada takip ediyorum. Ee, gerçekten bütün Türk milli takımları çok büyük bir kaza almadığı takdirde katıldıkları bütün yarışmalardan mutlaka madalyayla dönüyoruz. Senelerdir. Senelerdir. senelerdir. senelerdir.

Ya biz bu programı yaparken böyle hani sanki birer arkadaş şarap açmış, böyle keyifli bir sohbet haline getirmek istedik. Aynen, aynen. Yani hep birlikte keyif alalım, ee, esas dinleyiciler e, tabii konuklarımızla da tanışsın, caz da biraz tanışsın, tanışık olanlar biraz daha ilerletsinler. Evet, bu konularında bütün bu serüven boyunca yapacağımız programlarda konularında gerçekten ses getirmiş, başarılı olmuş,

ee, ...ve birilerinin kulağına kar suyu kaçıracak sohbetler olmasını istiyoruz. Ee, Kerim o yüzden çok kıymetli bizim için. Teşekkürler. Aynen. <gülüyor> ee, Kerim bir şey dikkatimi çekti. Dedin ki Küba'daki yarışma çok da iyi geçmedi. Nasıl yani ne oluyor iyi geçmemesi için? Bu yarışmaların ne olması lazım? Ben bir kere yarışma ortamını anlatayım size. Özellikle dünya şampiyonlarında kendi ülkesinde iki sene yarışmış...

Kendi ülkesinin ya birinci ya ikinci takımı yani en iyi iki takımını, e, takımda şöyle bir fotoğrafçı ve badisi body'si var iki kişilik ekipler. E, ülkeler yolluyorlar dünya şampiyonasına. Kısacası yanınızda yarışan adam bir başka ülkenin şampiyonu. Çok kompetitif, çok yarışçı bir ortam var. Eğer daha önceden gitmişseniz bütün bölgede dalıyorsunuz ve anons ettikleri on dalış noktasında her yerde antrenman yapıyorsunuz.

...sualtı fotoğrafında antrenman olur mu demeyin, olur. Çünkü bazı balıklar yer değiştirmezler. Her ne kadar bir dalışta on balık görürsünüz, bir sonra gittiğinizde sekiz balık oradadır. Ama bir daha dalmadığınız için bilmezsiniz, onlar geziyor zannedersiniz. Öyle olduğu için pozunuzu, pozlamanızı günün saatine göre bile değiştirmek zorundasınız. Sabah dalışınız ayrı ışıkta, akşamüstü dalışınız ayrı ışıkta. Orada antrenmanları yaparsınız, sonra bu bölgenin sadece dört tanesine anons ederler. Yarışma burada yapılacak diye...

Hayalini kurduğunuz pozlar çöpe attılar.

Bir de bunun kategorileri var tabii kendi içinde. Evet evet. Beş kategoride, beş kategoride yarıştırıyorlardı. Beş kategorinin biri balık. Mutlaka bir balık ya da balık parçası çekmeniz gerekiyor fotoğraf olarak. Gözü olur, kuyruğu olur, yüzgeci olur. Biri geniş açı. Geniş açıda ortamın güzelliğini, suyun altının flora faunasını iyi yansıtan bir fotoğraf istiyordu. Onlar teknik olarak daha flasız fotoğraflar galiba. Çok öyle değil çünkü suyun altında bazen geniş açıda ön planda yani yakın çekim geniş açı dedikleri...

Fotoğraf tekniğinde öndeki şeyi aydınlatmak istiyorsun evet. e, ve geri kalanında Doğan'ın sana sunduğu ışığı koymak istiyorsun fotoğrafın içine. E, bir başka kategori modelli geniş açı. Aynı bu geniş açın içerisinde bir dalgıç e, modelinizi koyuyorsunuz. E, bir tanesi makro. Çok ufak bir şeyin fotoğrafını çekmeniz lazım ya da yakın çekim. E, bir tanesi de konulu makro veya da konulu yakın çekim. Ona diyorlar ki işte mutlaka bu dalışta

bize bu, bu yarışmada deniz yıldızı çekin çıkın i̇şte kestane çekin deniz tavşanı çekin onlarla sınırlısınız hatta balıkları bile bazen kategorize ettiklerini biliyor musunuz? kemikli balık çekimi diye. evet bir şey kemikli var. balıklar biraz... en son İspanya'da yapılan evet, Tenerife'de İspanya'da. yapılan e, dünya şampiyonasında kemikli balıklardı vatoslar vardı ben birazdan o konuya geliriz orada keşif yapmaya gittiğim zaman vatoslar etrafınızda ufo gibi yüzüyorlar

ve de çok büyük hayvanlar, yani çapının bir metre, bir buçuk metre olduklarını düşünün, ee, çok da evciller, yakınıza kadar geliyorlar. Meğer senelerdir oradaki dalış merkezleri bunları yemlermiş. Evet. O şekilde hayvanlarla bağlı. Hayvanları, yani. babaları da yemlermiş, yani bir tek onlar değil, bir evvelki jenerasyon da yemlermiş. Bunlar kadrolu otos, orada geziyorlar, fakat saati varmış, sabah saat.

12'den 2'ye kadar dalan ekiplerin vatos görme şansı %99.9. Geri kalanı 0. Tabii biz bunu bilemedik yarışmada. <gülüyor> i̇şte gördünüz mü Küba'da ne ters gitti? Böyle şeyler ters gidebiliyor. Süper. Çok güzel hikayeler. Aa, o zaman şeyden ee, Deniz şimdi istersen bir kısa anladın. bir müzik arası verelim. verelim. Chad Baker'dan, Chatt Baker'dan şey çalalım. E, konuya uygun ne çalalım? Almost Blue çalalım. Evet yeah, çok güzel. Sefer. Almost Blue.

things we used to do, there's a girl here and she's almost you, almost, all the things that you promised with your eyes, I see

Now your eyes are red from crying Almost blue Flirting with this disaster became me

It named me as a fool Who oh, only to be Almost blue Almost touching it will almost do There's a part of me that's all

Bekir'den Almost Blue dinledik. Şimdi bu SIMAS e, diye e, bir konumuz var bizim. Evet. Bunun ne olduğunu biraz muzi açar mısın lütfen? SIMAS Dünya Sualtı Konfederasyonu. Örneğin e, dünyada futbolu FIFA ya da UEFA yönlendiriyor. Dünyanın su altında SIMAS yönlendiriyor. Jacques tarafından 1959 senesinde kurulmuş. Neredeyse bütün sualtı aktivitelerini finn

finle yüzme, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, zıpkınla balık avlama, serbest dalış. Zıpkınla balık avlama hala serbest mi? Serbest. Üstelik insanı hasta ederler. <gülüyor> <gülüyor> Onun da yarışması var mı acaba? Var. Zıpkınla balık avlama yarışmasında insanları atıyorlar bir noktaya, denizin altını kurutuyorlar, çıkıyorlar. Sonra bunun için madalya kazanıyorlar. İnanılır gibi değil. Fakat buradaki sıkıntı

eğer suyun altında böyle bir yarışma yapmazsan kendi kendilerine başka bir federasyon kurup hemen o federasyon üzerinden daha Texas'a dönen bir senaryo olabilir. Ee, biz tabii sualtı fotoğrafçıları, sualtı aşıkları olarak suyun altında zıpkının ne işi var tarafındayız. Ama zıpkının bir silah olduğunu unutmayın ve bunun eczanede satın alınabildiğini unutmayın.

Bu kadar ciddi bir şekilde kontrol edilmesi gereken bir cihazı çoluk çocuk gidip alıp denizine atlayıp istediklerini vurabiliyor, çıkabiliyor ve bunun hiçbir kanunu, kuralı takip edilmiyor. Yok mu kuralı? Var. Orfozun avlanması senelerden beri yasak. Avlanmıyor mu? Eminim ki avlanıyor. Gidiyorsunuz restorana oturuyorsunuz.

Abi sana iyi de bir fiyattan taze orfoz vereyim dediği zaman yap bakalım bir üç kişilik beş kişilik diyorsunuz orfoz geliyor. E sorduğun zaman bu orfoz nereden geliyor kardeşim yasak değil mi? Abi ithal diyor. Mutlaka bir tanesi ithal. Gerçekten ithalat faturası da var ama geri kalanı sabahleyin vurdukları. Öyle Çünkü olduğu için bildi bildiğim kadarıyla orfoz yerleşik bir balık ve bir yuvanın sahibi bir balık. Dolayısıyla her inip çıktığında orada o balık

yerleşik Yerinde. balık bir de 8-9 yaşına gelmeden üreyip çoğalamıyor. Wow. Öyle olduğu için de harika pozisyon orfoz dediklerinizin tamamı aslında daha bebekler ve onların büyüyüp çoğalmasına hemen mani olmuşuz. Baksanıza gidivermiş hayvan. Artık dalışlarda çok az görür olduk. Hmm. Simas'a geri dönüyorum. Hmm. Simas Dünya Konfederasyonu dediğim branşları suyun altında regüle ediyor.

Bunlardan bir tanesi sualtı görüntüleme, fotoğraf ve video. Ben, Sen de bunun bir parçasısın. Evet, ben de parçası. bunun dünya başkanı <gülüyor> oldum. Büyük bir parçası. Çok büyük. <gülüyor> Omuzlarda apolet var, evet doğru. Ee, dünya başkanıyım. Ne yapıyorum? Bütün yarışmaların kurallarını e, bizim zamanımızda sıkıntı çektiğimiz, yarışmacı olarak sıkıntı çektiğimiz, eksik gördüğümüz, hatalı gördüğümüz, bütün o kuralları olması gerektiği gibi çevirdik

bunu sen 2018'den beri yürütüyorsun. Yapıyorum, evet. yapıyorum. E, Dijitale adapte olması gereken çok kurallar vardı, onların hepsini değiştirdik. Dijital fotoğraf ve videoya çevirdik. Aynı zamanda farkındaysanız artık o kadar çok fotoğraf ve video görüyoruz ki, elimizdeki cep telefonlarında bunca senedir maruz kalmadığımız kadar fotoğraf ve videoya karşı karşıyayız.

Öyle olduğu için hiçbir şeye çok vaktimiz yok aslında, parmağınızın ucu kadar tık tık tık tık gidiyor fotoğraflar. Öyle bir şey yapmalıyız ki artık dünyadaki daha çok insan bu işle ilgilensin, daha çok ses getirsin, daha fazla katılımcı olsun. Bütün bunun yol haritasını çizmekle uğraşıyorum ve bizim koyduğumuz, bu konfederasyonda koyduğumuz kurallar federasyonlar tarafından kendi ülkelerinde uygulanıyorlar.

...Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu da... ...birebir SİMAS'ın kurallarıyla Türkiye'de bu yarışmaları yapar. Çok iyi, çok iyi. Bizim kurallarla. Peki bu fotoğraf kurallarının içine biraz da bunun... ...çok hafif insanları bunaltmayacak kadar... ...böyle hikaye şeklinde tekniğinden bahsedebilir miyiz? Tekniği şöyle, bir kere iyi bir dalgıç olmanız lazım. Çok iyi ekipmanlar falan filan, bize biraz onlardan ipucu... İyi bir dalgıç olmanız lazım, suyun altında fotoğraf çekeceğim diye... ...boğulmamanız lazım. Yüzerlik konusu bittikten sonra...

Tavsiyem her dalışa bir tane fotoğraf makinesiyle dalın. Bu fotoğraf makinesinin illa, illa binlerce dolarlık pahalı ekipmanlar olması gerekmiyor. Eski kullanılmış bir sualtı fotoğraf makinesi de olur. Ee, babanızdan hediye bir tane GoPro kamera bile olabilir. Aşağıda karşılaşacağınız gördüğünüz her şeyin fotoğrafını çekin. Çünkü her çektiğiniz fotoğraf bir sonra çekeceğiniz fotoğraftan daha iyi olacaktır.

Çok ilginç yani bu gerçekten gençlere bu işle ilgilenenlere bir başlangıç için çok iyi ilham verebilecek şeyler söydekerim. Evet. Ne yapalım Ahmet bir müzik arası daha verelim mi? Evet geldiyse vaktimiz hemen. Ne çalalım? Aa, bir tane Eric Clapton'ın parçası vardı.

Yine sen aklında ama müzik el, evet, evet, ve el, Deniz'le ilgili el, bir şeyler el, var. El, How deep değil de. ama Farklı bir, bir versiyon olsun. E, farklı bir versiyon. Tamam. Kimden tamam. çalalım farklı versiyonu? E, Valla şöyle bir bakalım eskilerden bir sürpriz yapalım. Ela. Ela olabilir Çok evet. Çok iyi. Tamam süper. How much do I love you? I'll tell you no lie.

how deep is the ocean how high is the sky how many times

are sprinkled with dew, how far would I tread?

Sevgili kerim gerçekten Ahmet'in e, başta söylediği gibi 10 parmağında 10 marifet e, ama açıkçası valla ben bu dalış işlerini ve dalış e, artı fotoğraf işlerini e, hobin olduğunu biliyorum her ne kadar hobiyi biraz geçmişse kontrolden bile artık çıkmış kontrolden hobi. çıkmış hobi diyelim. Ya ama tabii ki bunun yanında e, ciddi anlamda bir profesyonel hayatın olduğunu da biliyorum. Doğru. Hani birazcık ondan bahsedersen seviniriz. Ben dünyadaki en iyi mesleği yapıyorum.

Benim bir organizasyon firmam var, bir başka firmaya da ortağım. Ee, ben bir rüya görüyorum, gördüğüm rüyayı projelendiriyorum. O projeyi müşterime sunuyorum. Müşteri eğer beğenirse rüyamı gerçekleştirmem için bana izin veriyor. O hayal ettiğim dünyayı o event için kurguluyorum, imal ediyorum. Bir salona, çoğu zaman bir balo salonuna, bir event merkezine yerleştiriyorum ve rüyamı gerçekleştirirken bir de üstüne müşterim para veriyor bana.

Böyle bir güzel meslek yapıyorum Bu çok şahane yani bu su altındaki yaratıcılığını Su üstüne de taşımış <gülüyor> evet, durumdasın <gülüyor> evet, öyle, biz, öyle. biz de rüya görüyoruz ama Karşılığında para para <gülüyor> görmüyoruz evet, biz Rüyayla kalıyor bizdikler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Benim bir profesyonel Kurumlara event yapan bir şirketim var Bu şirket iki kişilik Minik bir eventten Evinizdeki minik bir davetten Beş bin, yedi bin, bin kişiye kadar çıkacak Kurumsal organizasyonları yapar Neyi yapar?

E, ...Filanca Banka'nın 20.000 kişilik e, bayi toplantısı veyahut da yöneticiler toplantısını yapar. Bir boya markasının örneğin Türkiye çapındaki bütün bayilerine gezer, event yapar. Ya da en meşhurlarından, en çok bilebileceklerinizden e, altın kelebek ödül törenini biz yaparız. Türkiye'nin Oscar'larını biz yaparız. E, öbür taraftan örneğin Nişantaşı Abdi İpbekçi Caddesi'nin açılış eventini de biz yaptık. Her daldan müşterimiz var...

...her kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Düğün dernekçi değiliz. O işleri becerebildiğimizi de zannetmiyoruz ama... ...kreatif olmamız gereken pek çok işi peş peşe yapabilecek yetide güzel bir ekibimiz de var. Güzelliği dediğim gibi rüyalar gerçek oluyor. Ama şu anlattığım bütün bu güzel senaryo Covid'den önceydi. Mutlaka.

Artık eskiden eventçiydim diyebiliyorum. Bakalım önümüz neler, yeni normal ne olacak, önümüz neler getirecek bize. Umarım eskisi kadar keyfi çalışabileceğiz hep beraber. Umarız evet. Ee, biz, biz de aynı zamanda ümit ediyoruz ama benim tabii şu soru aklıma e, takılmadan da yapamıyorum. Nasıl vakit buluyorsun yani? Hem profesyonel hayatı hem bu kadar ciddi anlamda artık e, dediğin gibi e, çığırından çıkmış bir hobiyi idare ettirmeye. Bu dediğiniz çok doğru.

Bu gerçekten iyi bir zaman yönetimi gerektiriyor. Ee, bir kere şirketteki çalışan bütün ekibin çok iyi oturmuş olması gerekiyor. Ee, her biri çok eski ve içimizde pişmiş insanlar. Öyle olduğu için gözüm arkada kalmıyor. Burada benim gözümün arkasından kalmasın, kal, kalmasından öte, müşterinin de, eyvah Kerim Bey yok şimdi işler nasıl gidecek kim bilir,

...den kurtulması lazımdı. Onu da seneler içerisinde e, güven sağladık ve yaptığımız işlerin başarısıyla ispatladık. E, geri kalan zamanda da işte hobim olan sualtı fotoğrafçılığı var, e, yelken var, kışlar işte kayağa gitmeye çalışıyoruz. E, geri kalanda da A planı evden işe işten eve ya, B planı da bir parça gezmeli, tozmalı ya... ...ben aile B arasında bir yerde olmaya çalışıyorum hayatımıza katkısı olsun diye...

Kerem'in bir de e, meşhur aile gezileri vardır. Ailesiyle birlikte yaptığı geziler. Ve onlardan da şey etsin, bize. Süper tabii çok duymak isteriz. Bizim e, hep arkadaşlarımızla konuşurken değişik yerler niye görmüyoruz diye bir ortaya çıkmıştık seneler oldu. Artık her sene bir iki tane büyük bir arkadaş grubuyla gezmeye gidiyoruz. Ama onun ötesinde ailemizin büyükleriyle hayatta kalanlarla birlikte olmayı çok seviyoruz. Ne kadar onlarla zaman geçirirsek

hem kültürümüze katkısı oluyor hem de yeni yerler görmüş oluyoruz. Biz böyle 7 kişi 8 kişi 9 kişi bineriz bir uçağa gideriz dünyanın bir tarafında işte bir hafta yaşayıp oraları tanıyıp köy köy gezip keyif alıp en büyük zevkimiz bir tane bir minicik dükkanda kahve içmek ya da güzel bir şarap içmek olur. Ee, ama keyifle görmediğimiz bir yerleri görüp geri gelmeyi çok seviyoruz. Ee, tavsiye ederim çok iyi geliyor. Çok hoş gerçekten. Ruha da güzel geliyor. geliyor.

E, tavsiye ederim, ruhunuzu çok iyi doyuruyor, çok besliyor. Evet. Valla birazdan e, Instagram'dan bir fotoğraf da paylaşırız Hakikaten e, Kerim oldukça fit bir arkadaşımız <gülüyor> e, demek ki bunlar sayesinde oluyoruz. Yaşam sevince, yaşam sevincine şeyde vücutta bulmuş abi. Evet. E, şimdi bir tane parça çalalım istersen, çalalım. Black Sales. E, Black Sales. Biraz Ailes. modern ne girelim? Bir İngiliz Norwichli gruptan Ailes e, e, Ailes e. Mammal Hands'ten Black Sales. Teşekkür ederiz.

Ne yapmalı? Ne olacak bu gençlerin hali Türkiye'de? Gençler tutkularının peşinden koşmaya devam. Demin de söyledim iyi birer dalgıç olmaları şart. Öncelikle dalış işini kesinlikle çözmüş olmaları gerekiyor. Ondan sonra e, suyun altını ben size bir parça anlatayım. Debinimin bitmediği devamlı akan bir ortam düşünün. E, güneş değişiyor, suyun altında gelgit hareketleri var.

Balıklar devamlı yer değiştiriyorlar ve siz bu karmaşa içerisinde iyi bir fotoğraf çekmeye çalışıyorsunuz. İlk başta korkutucu gelebilir ama bir zaman sonra özellikle bu acemiliğinizi ya da fotoğraf makinesi aceminizi atlattıktan sonra göreceksiniz ki yüzlerce balık ya da yüzlerce göz, yüzlerce canlı aşağıda kusursuz bir sevgiyle sizi bekliyor.

Buradan şunu anlıyorum ben yani İstanbul'da yaşıyoruz İstanbul'da bu cangılın içinde fotoğraf çekmekten Daha kolay aşağıda çekmek Daha az tehlikeli Tehlike zaten <gülüyor> Tehlike göreceli tabii ki tehlike yok diyebilirim Hani su altı fotoğrafı dediğin zaman ilk sordukları köpek balığı ikinci sordukları vurgun Ben köpek balıklarının Fotoğrafını çekmek için Dünyanın öbür ucuna gidiyorum ee, Öyle olduğu için hani bunlardan korkucaksınız zaten sokağa çıkmayın

İstanbul daha tehlikeli aynı sizin dediğiniz evet, gibi daha tehlikeli. ama suyun altında kusursuz sevgiyle bekleyen bir dünya var oraya inip sen gözünle gördüğünü yukarıdakilerle paylaşmaya çalışıyorsun elinde illa çok pahalı fotoğraf makinesi olması gerekmiyor demin de söyledim ya GoPro müthiş fotoğraflar çekebilen ya da videolar çekebilen bir cihaz bunlarla Şahin'in ne tavsiye ederim ya kullanılmış olsun hem

sizin işiniz görün hem de satan mutlu olur ya da e, bir arkadaşınızdan ödünç alın çünkü belki bu işi hiç sevmeyeceksiniz boş boşuna makineye masraf yapmamış olursunuz Ama suyun altında mutlaka olmazsa olmazı iyi bir fotoğraf ışığına, flaşa, video ışığına ihtiyacınız var Çünkü suyun altı karanlık ve renklerin her metrede kaybolduğu bir ortam

yani 5 metrede elinizi keserseniz kırmızı kanıyor ama 10 metrede kahverengi, sonra yeşil kanamaya başlıyor çünkü yavaş yavaş her renk kaybolmaya başlıyor derine indikçe. Onun için iyi bir flash ya da iyi bir sualtı ışına ihtiyacınız var. Onu aldıktan sonra mutlaka rica ediyorum her dalışa bir fotoğraf makinesi, video makinesi insinler. Mutlaka buldukları her yarışmaya girsinler çünkü yarışmanın fotoğrafa ve videoya katkısının çok fazla olduğunu inanıyorum ben.

Benim de fotoğrafım öyle çok gelişti. Bu bir kilometre yapma meselesi tabii ki. Çok doğru, çok doğru. Fotoğraf düşünüp fotoğraf yemeye, fotoğraf içmeye başlıyorsunuz. Ve Başkaları o, ne iş yapmış? Ve o gözden görmeye başlıyorsunuz. O gözle Değil görmeye yani. başlıyorsunuz. Evet, Diyorsunuz önemli. ki bak ben bunu böyle düzeltebilirim. Yahu adam böyle çekmiş, ben niye çekmeyeyim ki? Dediğiniz zaman yavaş yavaş kontrolden çıkıyor işte.

Kerim peki şunu biliyoruz. Yani Türkiye'de ciddi anlamda dalış merkezleri var. İşte SİMAS olsun, PADI olsun sertifika veren yerler var. Hani ben de 30 yıl önce bir, bir yıldız SİMAS almıştım ama bu dalış ve fotoğrafı bir arada gençlerin alabileceği bir kurstur, bir okuldur veya böyle bir eğitim merkezi var mı tavsiye edebileceğimiz? Dalış için tabii ki Türkiye'nin her yerinde dünyadaki

emsallerinden daha bile iyi olduğunu söyleyebileceğim pek çok dalış merkezi var. Fotoğraf işi biraz daha özellikli bir iş. Ee, onu kurulmuş olan e, bir takım minik dernekler var veyahut da bu iş için eğitim veren eski fotoğrafçı artık hobi için dalan insanlar var. Ee, onlarla konuşup bana direkt ulaşırlarsa ben de telefonlarını mutlaka veririm ama e, tavsiye ediyorum gittikleri dalış

...okulu ya da dalış teknesi... ...fotoğrafa uygun bir dalış teknesi olsun. Çünkü... E, ...sen fotoğrafçısın, senin önceliğin... ...dalış değil, önceliğin iyi bir fotoğraf... ...çekmek suyun altında. Ama bunu dalış teknesinin sahibi... ...bilmiyorsa, sana... ...diğer dalıcılar gibi davranıyor. Halbuki sen orada bir taşın başında... ...belki bütün dalışı bitireceksin. Çünkü orada gördüğün karidesin gözünü... ...bir türlü netleyemiyorsundur. Onun için dalışı bilen...

...yetmiyor, fotoğrafı da bilen bir dalış merkezi olması lazım. Bu, Süper. bu e, fotoğrafın karidesin gözünü netleyebilmesi için de... ...aynı zamanda Kerim e, Sabuncuoğlu'nun Instagram hesabından fotoğraflarını da takip etmesinde <gülüyor> fayda var. Evet istersen o Instagram adresini kendisinden alalım. Kerim Sabuncuoğlu'nu Instagram'da Kerim Sabuncuoğlu <gülüyor> olarak çok net <gülüyor> bulabilirsiniz. Süper. <gülüyor>

Bir müzik arası daha verelim müzik istersen arası, Ahmet, e, is gelsin bir Lou, Lou Reed klasiği tamam. e, biraz böyle e, hafif caz e, ezgileriyle Walk on the Wild Side. Harika.

Miami FLA Hitchhiked away across the USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She said, hey babe, take a walk on the wild side Said, hey babe, take a walk on the wild side Candy came from out on the island

in the back room, she was everybody's darling, but you never lost her head, even when she was giving head, she said, hey baby, take a walk on the wild side, hey babe, take a walk on the wild side.

I said, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side.

Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side."

Şimdi sevgili Kerim'in gerçek bir doğa aşkı aşığı olduğunu biliyoruz. Bu tabii özellikle bu sualtı insanlarında olan bir hassasiyet diye düşünüyorum ben. Yani hepsinde var mı bilmiyorum ama hani tanıdıklarımda genelde bir normal vatandaşa göre gerçekten bir hassasiyet var. Olmalı da diye düşünüyorum. Aklıma şu soru geliyor.

İşte gençliğimizde hepimiz gittik. Şimdi gitmemeye çalışıyoruz. İşte çocuklarımızı da göndermemeye çalışıyoruz. Bu işte Yunus Parkları'dır. İşte bir takım böyle deniz temalı ama hayvanları birazcık eziyet gibi gözüken parklar hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi suyun altını bir başka gezegen olarak düşünelim. Öyle ya şu andaki teknoloji bizi bir başka evrene götürmeye imkanı yok ama üzerine iki tane tüp bir dalgıç maskesi taktığın zaman

Başka gezegene gidebiliyorsun e bu gezegenin de canlıları var içinde yaşayanlar var. Düşünsenize siz inmişsiniz en akıllı olanlarından birkaç tanesi Yunus'u orka balinasını toplamışsınız bir akvaryumun içerisine koymuşsunuz. Kesinlikle karşıyım. Kesinlikle gitmeyin. O firmalar işsiz kalsınlar ki bu hayvanları artık yakalayıp e, o parklarda sergileyemesinler. Arz talebi yok edin. Aynen böyle.

Ee, bir tane İsrail'de bir El Hat'ta dalışa gittim. Dalışta büyük bir parkın içerisinde gene Yunuslar kontrol altındalar, işte şov yapıyorlar. Bir alan içerisinde hapisler. Bu kafesli alanın dışında bir tane Yunus yüzüyordu. İçerde akrabaları var, onun bekliyor dedim. Senaryo doğru. İçerde gerçekten çocukları, çocukları var. O dışarıda onları beklemiyor ama.

...içeride yemek yedirmeye alıştırdıkları için... ...avlanmayı bilmiyor. Her gün aynı saat geri geliyor yemek yemeye. Şimdi bunun da bir beyni olduğunu düşünürseniz... ...bunlara yaptığımız işkence inanılmaz boyutta. Ee, nasıl dünyadaki pek çok kötülük sayabiliyoruz sırayla... ...bunlar onlardan bir tanesi. Bu Yunus Parkları'nda kesinlikle karşıyım... ...ve gitmemenizi tavsiye ederim. Öbür taraftan doğa dostu doğru...

Ee, öbür taraftan köpek balığının da avlanmaması gerektiğini insanlara anlatmamız gerekiyor. Çünkü halkın çoğunun köpek balığı tecrübesi Jaws filmi. Mutlaka gelecek beni bir gün bir yerde yiyecek. E ben yüzüyorum aşağısı karanlık aşağıya bakamıyorum. Korkuyorum. E neden korkuyorsun? Bilmediğinden korkuyorsun. Çünkü eminsin ki orada bir köpek balığı seni gelip götürecek. Dünyanın her tarafına daldım. Köpek balıkları da çok daldım.

Bu türlerin arasında bir beyaz köpek balığı var dikkat edilmesi gereken. Çünkü onun his duygusu ısırmaktan geçiyor. Ancak o zaman anlıyor ha bu yenilmiş ya da yenmezmiş diye. Farkındaysanız köpek balıkları tarafından öldürülen insan sayısı neredeyse yoka yakın. Çünkü menüsünde insan yok köpek balığının. Isırıyor bırakıyor.

Senin çok güzel bir lafını okuduk internette demişsin ki işte bir dalgıçın köpek balığı tarafından yenmesi veya bir vurgun e, hadisesi e, ile karşılaşması komşusuyla ilgili problem yaşamasından daha az diye bir risk evet. diye güzel bir lafın var. Daha az ihtimalle ölürsünüz gerçekten öyle. Ee, öyle olduğu için bir de köpek balıkların şöyle bir durum var. Senelerdir gittiğimiz dalış noktalarında dünyanın değişik yerlerine gitmeye çalışıyoruz.

Günlerce, gecelerce başka tekne görmüyorduk eskiden. Ufuk hep simsiyahtı. Ee, hiç kimsenin görmediğim yerlere gidiyorduk. Çok uzak mesafelere. Yakın zamanda Ufuk'ta çok fazla tekne ışığı görmeye başladık. Soruyoruz yani neden? Bunlar ne yapıyorlar? Kalamar avcıları. Dünyadaki kalamar popülasyonu öyle büyük patlamış ki artık çok fazla tekne kalamar avlıyormuş. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok fazla köpek balığı öldürüyoruz.

Bu köpek balıkları Çin'de ve Japonya'da prestij unsuru olarak yüzgeçlerinden çorba yapılıyor ve yapılan bu çorbayı da düğünlerde, derneklerde, davetlerde vay bunlar demek zengin dedirtiyorlar. Gordon Ramsay dünyanın en meşhur şeflerinden bir tanesi gitti bir mutfağa nasıl pişirildiğini öğrendi ve sonra tadına baktı. Dedi ki bu kadar sosla ayakkabımın tabanını pişirsem zaten bu lezzette olur.

Kısacası hiçbir kıymeti olmayan yani bir şey, şey ama prestij olarak alışmışlar ya onu yiyorlar. Tabii bu popülasyonun azalması diğerinin artmasına sebep oluyor. dengeler. Bütün denge amaçlı. bozuyor çünkü kalamar çok agresif bir hayvan. Her şeyin yavrusunu da yiyor kendisini de yiyor. O sayı arttıkça. Ee, öyle olduğu için dengeyi bozmamak gerekiyor. Bir de tabii benim ahtapot aşkım var. Belki onu da okumuşsunuzdur bir taraflarda. Evet.

Ee, Jacques Usta diyor ki, evinizdeki köpekten daha akıllı olduğunu bilseydiniz, yer miydiniz ahtapotu? diyor. Ahtapot müthiş bir hayvan. Suyun altında gerçekten mahallenizdeki başı boş köpekleri düşünün. İki kere çağırırsınız, üçünü de gelir kafasını sevdirtir ya. Ahtapot da suyun altında kafasını sevdirtiyor. O kadar sevdirtiyor ki, hani alıp öpesiniz geliyor. Müthiş bir hayvan. Ahtapotun öğrenme yetisi var.

...doğduğu zaman bilmediği şeyleri bir başkasına bakarak öğreniyor. Taklitçi ahtapot denen bir tür var uzak doğuda. E, kimi zaman bir dil balığı gibi yüzüyor, kimi zaman çok sehirli e, aslan balığı gibi yüzüyor. E, bunların tamamen öğrenilmiş davranışlar. Bir akvaryuma bir ahtapot koyun, içine de bir tane en sevdiği yemek olan yengeci bir kavanozda koyun. Kavanozun kapağını ahtapot yarım saat 45 dakikada açar ve o yengeci yer.

İkinci sefer 5 dakikada açar. Çünkü Teşekkür. öğreniyor. Öğrenmeye başlıyor. Harika. Harika. Ee, bir de fotoğrafla alakalı söylediğim bir söz var. Su altı fotoğrafıyla alakalı. Ee, fotoğraftan başka bir şey almayın. kabarcıktan başka bir şey bırakmayın diye. Bayıldım o zaman. Teşekkür O anonim. Anladım Ancak gerçekten e, suyun altında bıraktığınız her şey e, bir sonraki jenerasyon için çöp. Plastiklerin 450 senede

...yok olduğunu unutmayın. Onlar da yok olup bir anda mucizevi şekilde kaybolmuyorlar. Daha ufak parçalara bölünüp mikroplastik oluyor. Ve küçük balıklar, sonra onları yiyen büyük balıklar... ...en son da onu yiyen insanların midesine geri dönen bir yolculukları var. Ee, hiçbir şeyi bırakmamanız gerekiyor. Ve bunun birer bireysel savaşçısı olmanız gerekiyor. Çünkü gelecek nesillere çöp denizleri bırakıyoruz. Ee, öbür taraftan da çekebildiğiniz kadar fotoğraf çekin...

Çünkü bir gün sonra, bir ay sonra, belki on sene sonra, belki o balık artık hiç olmayacak. O türün elinizde belgesi olur. Bunlar yaşanmış hikayeler, gerçek hikayeler. Senin bir de bir deniz anası var. Evet, bir deniz bir hikaye. anası hikayen var, onu da istersen evet, dinleyelim. Palau, dünyanın öbür ucunda bir yer. İstanbul'dan 30 saat, küsur saatte vardığımız bir dalış noktası. Palau'nun bir özelliği var, çok sayıda tuzlu su gölü var.

Tuzlu su göllerinden bir tanesi dalışa açık, içerisinde deniz anıları yaşıyor. Gölün tuzlu su gölünün bir özelliği var, minik çat çatlaklar var aşağıda, tuzlu su oradan besleniyor. Büyük çatlaklar olmadığı için içeriye deniz anasını yiyebilecek kaplumbağa gibi türler giremiyorlar ve bu sayede deniz anasının kendini savunma ihtiyacı ortadan kalkmış, evrim geçirmiş, artık deniz anası yakmıyor ya da sokmuyor diyelim. Deniz anıları çiftçi olmuşlar.

Şimdi nasıl çiftçi olur deniz anası diyeceksiniz. Gölün bir ucundan öbür ucuna bütün gün göç ediyorlar. Akşam olduğu zaman tekrar başa dönüyorlar. Çünkü güneşi takip ediyorlar. Güneşi takip ederken de sırtlarında oluşan yosun, yosun katmanından enerjilerini sağlıyorlar. Muazzam bir yer. 20 bin sene evvel oluşmuş. İçinde tahmin ediyorlar ki 5 ile 15 milyon arası deniz anası var. Biz bunların arasına girdik. Fotoğraflarını çektik. Videolarını çektik. Ee, geçen sene

Küresel ısınmadan dolayı bu göldeki bütün deniz canlıları ölmüş. Fotoğrafların hepsi belgesel haline geldi. Biz bir anda belgesel yapımcısı olduk. Evet. <gülüyor> Hiç beklemezdik ama öyleyiz. <gülüyor> evet bu hikayeler muhteşem. Doğa muhteşem. Evet, ee, Kerim muhteşem. Evet. Aa, bu inanılmaz bir aşk.

Bu istersen. Evet, gecenin de bu vaktinde evet. Daha kraldan let's gelsin. Let's fall in love. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. I have a feeling. It's a feeling. I'm concealing. I don't know why. It's just a mental sentimental. I'll

but i adore you so strong for you why go on stalling i am falling a love is calling and why be shy let's fall in love why shouldn't we fall in love our

I'm mean, need of it Let's take a chance Why be afraid of it Let's close our eyes And make our own paradise Little we know of it Still we can try To make a go of it We might have been in For each other

shouldn't we fall in love now is the time for it while we are young let's fall in love

other uh,

sev ben atilla aydin'i ne yapacağız joy da laflayacağız